Bir yazar kabir azabı hakkında gelen bütün rivayetler zayıf ya da aslı yoktur diyor. Ehli sünnette kabir azabı icma edilen konulardan mıdır? Tabii. Soğuk. Mu'tezile fırkası, özellikle mu'tezileler ve onların çizgisinde olan fırkalar veyahut da inananlar kabir azabı olmadığını söylüyorlar. Ama ehli sünnet ve cemaat, akide kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman ve kiyamet alemetleri kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman bunlar Sahih-i Bukhari'den, Sahih-i Muslim'den, Musnetler'den hepsinde bu A.S. Yani söz, sahih sözleriyle sabittir. Kabir azabının olduğuna dair. Ve biliyorsunuz Mu'tezileler şu anda cehennemin olmadığı olmadığını inkar ediyorlar. Şu anda diyorlar ki Allah Celle Celaluhu şu anda cehennemi yaratmış değildir diyorlar. Yani kıyamet koptuktan sonra cehennemin yaratılacağını söylüyorlar. Bu da mütezilerin görüşüdür. Bu görüş de onların görüşüdür. Hı -hı. He. Hatta Allah Celle Celaluhu öbür dünyada cennette cennette Müslümanlara görülmeyeceğini de inkar ediyorlar müteziyeler. Hı -hı. Ve Türkiye'de bu mütezilerin görüşü çok yaygındır özellikle ilahiyat fakültesinin profesörler arasında yaygındır bu. Maalcilerin fikirleri. He, yani bütün maalciler değil, bazı bazı şahısların. Çünkü yani her maalcı buna inanmıyor. He, bana, he, bu e, şey maalciler Kur'an-ı deniliyor ya. Bunu açtım hocam. yalnız El-Kur'aniyun ile maalciler bir değildir. Çünkü biliyorsunuz mesela Arapça okumasını bilmeyen bir kişi Kur'an'ı nereden okuyacak? Meal'dan okuyacak. Her meal okuyan demek mealcidir demek de doğru değildir aslında. Çünkü Arapça suyu yok. Meal'dan okumak mecburiyetinde kalacak. Dolayısıyla kendi arkadaşlarıyla beraber kendi aralarında Kur'an'ın mealinden, ayet tefsirlerinden faydalanarak meal'dan okurken onlara mealci, onların mealci ismini vurmak da doğru değildir. Hocam mealciler Hadis, haditen, hadisleri hadislere şey etmeyen işte. O şekilde onlara Kur'an kuraniyun dediğimiz bu el-Kur'aniyun dediğimiz bunlar kesinlikle Ali sünnetinin tahrif edildiğini <Gülüyor> iddia ediyorlar. Ve hatta onlar akşam bir namaz, sabah bir namaz kılıyorlar. Yani 5 vakit namaz kılmıyorlar. Hatta onlara sorulduğu zaman bazı alimler onlarla tartışma yaparken Siz namaz kılıyorsunuz. Madem ki sünneti kabul etmiyorsanız. Hadi bakalım Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı, kaç vakit kılınacağını söylemiyor. Açıklayın bize Kur'an-ı Kerim'de nasıl namaz kıldığınız zaman açıklayın bize nasıl namaz kılıyorsunuz, kaç rekat kılıyorsunuz. Diyorlar ki yok. Çünkü namazda namazın kılınışı tefsiratlı bir şekilde yoktur. Onun için bunlar hani sabah ve akşam diye ayet geliyor ya. Sebbihû bukrate ve asile ayetleri gibi. Bunlar işte akşam kendilerine göre bazı namaz kılıyorlar. Sabahlarda bazı namazlar kılıyorlar. Yani niçin? Çünkü sünnete inanmıyorlar. Ve Kur'aniyyun gerçekten çok tehlikeli insanlar Allah korusun. El Kadiyye, El El Bahaiyon, Onlar Sırr-ı bunlar çok tehlikeli fırkalardır. Bu Şihr Müslüman erkek ile Müslüman kadınlar ellerinden geldiği kadar bu tür fırkaların kitaplarını okunmasınlar. Özellikle hakkı batıldan ayırt edemeyecek bir erkek veyahut da bir kadın bu kita insanların kitaplarını okuması onlara caiz değildir. Ancak hakkı, hakkı batıldan ayırt edebilecek seviyedeyse bunların kitaplarını okuyup <gülüyor> tamam mı yanlışlıklarını Müslümanlara aktarmakta bir beysi yoktur. Ama eğer aktaramayacak, ayırt edemeyecek Allah korusun. Bu Mutezilerin kitabını veya Kur'an mealcinin kitabını veya Taharicinin kitabını okuyayım derken bakıyorsun ki adam harici oluyor veya mealci oluyor veya efendim Mutezili oluyor veya tam memnu rafizi oluyor. Nice Türkiye'de nice Müslüman genç Hanefi Şafii olmasına rağmen Sünni olmasına rağmen mezhebini bilmediğinden dolayı dinini bilmediğinden dolayı Şii, kitap, Rafizi kitapları okuduğundan dolayı bakıyorsun ki adam diyor ki elhamdülillah ben Rafizileştim veya diyor. Kendi dinini bilmiyor, kendi mezhebini bilmiyor. Bu kitapları da okuduğu için o kitapların tesiri altında kal, kalarak adam onların inançlarına bağlı kalıyor. Onun için hakkı batıldan ayırt edemeyecek seviyede olan erkek ve kadınlar bu gibi insanların kitaplarını okumak bil ittifak alimler diyorlar ki haramdır. Niçin? Çünkü bilmediğinden dolayı onların inançlarına saplanabilir Allah korusun. Allah